Otopark meydanında toplanan yaklaşık 1000 kişilik kalabalık gerçek bilir kişi Artvin halkıdır. Artvin halkı kararını vermiştir yazılı pankart açıldı. Bilir kişi biz biliriz. Sanma ki vazgeçeriz ve Cerat Tepe geçilmez. Artvin halkı yenilmez sloganları attı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akarla Sinop Milletvekili Barış Karadenizinde katıldı. Basın açıklamasını okuyan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karaan 3 aydır bekledikleri bilirkişi raporunun ne yazık ki şimdiye kadar görülen bilirkişi raporlarının en acayibi ve bakanlığın ÇED olumlu kararını olumlama raporu olarak tarihe geçtiğini savundu. Analizlere dayalı bir belge olarak hazırlanması gereken bilirkişi raporunun kimi bilgileri tekrarlaması, genellemeler, olasılıklar öne sürmekle yetinilerek hazırlandığını iddia eden Karahan şöyle konuştu. Rapor her şeyden önce bu yönüyle son derece yetersizdir. Bir başka bilim dışı değerlendirmede." Ormanla ağaçların karıştırılmasıdır. Bir orman ekosisteminin değeri ağaç sayısıyla belirlenemeyeceği gibi şu kadar sayıda ağaç kesilecek öylesi zarar olmayacak sözü de o denli bilimsel gerçeklerden uzaktır. Bir maden işletmesinin orman ekosistemlerine etkisi kesilecek ağaç sayısı da zarar olarak görülebilecek alanın küçük olmasına indirgenemez. Bunu raporuna yazan bir profesöre de bilim adamı denmez. Bu anlamda bu rapor bir orman fakültesi öğrencisinin bile bildiği gerçeklerin bazı hocalar tarafından bilinmediğinin ya da bilinse de söylenmediğinin bir göstergesidir diye konuştu Neşe Karahan. İzmir'e 20 kilometre uzaklıkta kentin su havzasında işletilen FM Çukuru altın madenine karşı topraklarını satmayan tek köylü olan Ahmet Karaçam'a Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Onur Ödülü keçilerine güttüğü dağda verildi. Altın madeninin tüm maddi tekliflerini reddederek tam maden galerisinin karşısındaki bağını madeni satmayan keçi çobanı Karaçam altın madenine karşı açılan bütün davalarda da davacı durumunda. Yıllardır inatla tek başına da kalsa madene topraklarını satmayan, ben ölmeden maden arazimizi alamaz diyen ve bu nedenle de yalnız Efe olarak bilinen Karaçam, keçilerini emanet edemediği için Ankara'ya gidip ödülünü alamamıştı. Karaçam adına Türkiye Barolar Birliği tarafından Ankara'da yapılan ödül töreninde ödülü avukatı ve Egeçep Hukuk Komisyonu üyesi Arif Ali Cang'ı almıştı. Cang'ı ile birlikte Egeçep ve İzmir'den diğer yaşam savunucuları, ...Karaçam'ın ödülünü keçilerini güttüğü dağlara verdi. Altın madenini kuş bakışı gören Karacakaya tepesinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Cang'ı... Karaçam'ın direnişinin İzmir'in içme suyunu savunmak durumunda olan yerel yöneticilere örnek olması gerektiğini söyledi. Onur ödülü Noyan Özkan'ın kızı Elif Özkan tarafından Karaçam'a verildi. Karaçam da ödülün kendisi için çok büyük bir onur olduğunu ve gurur kaynağı olduğunu belirterek teşekkür etti. Karaçam bir gazetecinin direnişinizin amacı ne sorusunu da su için, toprak için, doğa için yanıtını verdi. Başka bir gazetecinin altın madeninin yüksek rakamlara ulaşan tekliflerini neden kabul etmediği ile ilgili sorusunu Sağlık parayla satılır mı diye yanıtlayan Karaçam, maden şirketi yöneticilerinden dolaylı olarak tehditler aldığını da söyledi. Ödül töreni boyunca Karaçam'ın yanından ayrılmayan küçük bir kuzu ise törene katılanların ilgi odağı oldu. Düzce Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Haftası Etkinlikleri kapsamında temizlik faaliyetlerinden bilgilendirme faaliyetlerine kadar geniş kapsamlı bir program hazırlanmıştı. Program kapsamında okullardaki çöp konteynerleri çizgi film karakterleriyle süslendi. Milliyette yer alan habere göre çevre bilinci ve farkındalık üzerine yoğunlaştırılan Çevre Haftası Etkinlikleri geleneksel Düzce ile ödüllü atık pil toplama yarışması ödül töreniyle başladı. Ardından Çevreci Siteler projesi kapsamında Aşıyan Sitesi, A Konaklar, Algün Sitesi'nde bitkisel atık yağ ve atık pillerin ayrı toplanması ve bertarafı konusunda çalışmalar yapılacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından en güzel temizlik kirletmemektir sloganıyla sürekli kullanım sonucu yıpranan ve görüntüsü bozulan konteynerlerin çeşitli renklere boyanması ve dağıtımı yapıldı. Tüm bu çalışmaları ek olarak okullarda da çevre birinci konulu eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede okullardaki çöp konteynerleri çizgi film karakterleriyle süslendi. Bu arada 56 mahalle genelinde vakumlu yol süpürme araçları, mıntıka temizlik ekibi, cami temizlik ekibi ve yıkama ekibiyle geniş çaplı temizlik faaliyetleri de aralıksız olarak sürdürüldü ve sürdürülmeye de devam edecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.